Merhaba ben Vedat Ozan bir koku programına da hoş geldiniz. Çok zamanlar önce Ganj nehrinin kıyılarında bir Rishi yaşarmış. Rishi Hint kültüründe aziz veya peygamber mertemesinde e, mucizeler yaratmaya yetkin kutsal bir sembol. Bu Rishi kulübesini bir fareyle paylaşırmış. Fare kedilerden korktuğu ve bu korku hayatının kabusu haline geldiği için Zaman içinde samimi olduğu Rishi'den kendisini bir kediye dönüştürmesini rica etmiş. Rishi bu isteği yerine getirip fareciyi kediye dönüştürmüş ama dertler bitmemiş. Çünkü şimdi de kediye dönüşmüş ev arkadaşını köpekler kovalamakta ve rahat bırakmamaktaymışlar. Gene bir ricada bulunmuş ev arkadaşı Rishi'ye ve bu kez de köpeğe dönüşmüş. Ancak elbette kimlikler değişmesine rağmen illa onu rahatsız eden bir başka varlık çıkıyormuş ortaya doğada. Fareyken kedi, kediyken köpek, köpekken maymun, maymun. ...ken yaban domuzu, yaban domuzu iken fil dönüşümler böyle devam etmiş ve sonunda güzeller güzeli bir bakire prensese dönüşmüş rişinin ev arkadaşı. Postomoni ismini alan bu güzel prenses tabii ki kendine uygun bir talip de bulmuş ve bir kralla evlenmiş. Ancak evlilik ve saadet uzun sürmemiş bizim eski fare yeni prenses Postomoni kaderin bir cilvesi olarak tam huzuru bulacakken hastalanmış ve vefat etmiş. Tabi kocası kral perişan olmuş ve hemen karısının eski ev arkadaşı olan Rishi'nin ...kapısını çalmış. Hem eski dostunun kaderine hem de kralın üzüntülü haline yüreği dayanamayan Rishi... ...krala karısını ölümsüzleştireceğini söyleyerek ölü vücudu bir bitki kapsülü haline dönüştürmüş. Bu kapsül demiş Rishi krala öyle bir ruh içerecek ki insanlar açgözlülükle onun peşinde koşacaklar. Ancak kapsülün ruhuna erişen herkes... Postmoninin hayatı boyunca kimliğine girdiği bütün canlıların kimlikleriyle tanışacak... Hatta o kimlikleri istese de istemese de kuvvetle kendi kimliği gibi hissedecek. Yani bir fare gibi muzur, bir kedi gibi süt peşinde, bir köpek gibi kavgacı, bir maymun kadar pis, bir yaban domuzu kadar vahşi, bir fil kadar güçlü ve bir prenses kadar da duyarlı olabilecek. Neymiş peki bu garip kapsül ve ismi? Efendim bu efsanevi kapsül afyon kapsülü. Kapsülün ruhu da o kapsülü yağardığınızda kavuçuk gibi akan ve çok muhtelif ruh hallerine yol açabilen maddelerin yer aldığı sıvısı. Afyon veya batı dillerindeki ismiyle opium. Evet bugünkü konumuz 1977 yılında piyasaya çıkan hem kokusu hem de isminden başlayarak şişesi ve piyasaya tanıtılış şekliyle parfüm tarihine kilometre taşı olabilmiş Yves Saint Laurent markasına ait Opium isimli parfüm. Koku, isim, şişe, fiyatlama ve reklamlarıyla modern zamanların parfüm lansmanları içinde nadir bir sinerjiyi yakalamış ve kendinden sonrası için prestij parfümleri kulvarında hem sunum hem de pazarlama kavramlarını kökten değiştirmiş bir parfüm opium. Uzun yıllar terk edilmiş olan çiçeksi oryantal kokuları tekrar öyle bir gündeme getirmiş ki onun çıkışını takip eden yıllarda yani tüm 1980'ler boyunca neredeyse bir çiçeksi oryantal parfüm patlaması yaşanmasına sebep olmuş. Denilen odur ki eğer Yves Saint Laurent'ın kendi ısrarcılığı ve bu parfüm konusunda işbirliği yaptığı birkaç kişinin o suyu tersine akıtma konusundaki görüş birliği olmamış olsa böyle bir parfüm 1977 senesinin piyasa koşullarında asla gün yüzü görmeye fırsat bulamayabilirdi. Yaklaşık 18 ay süren bir fikir cimnastiği sonucunda oluşuyor Opium'un konsepti. Bir yanda Yves Saint Laurent'ın oryantal olan şeylere dönük kişisel ilgisi, diğer yanda da uzun yıllardır ihmal edilmiş ve yeni bir parfüm çıkarılmamış çiçeksi oryantal parfüm ailesi var. Olayı başlatan da Pierre Duneau'nun ortaya koyduğu sıra dışı bir şişe tasarımı oluyor. Pierre Duneau ile Yves Saint Laurent gene bir modacı olan Ellen Roche sayesinde tanınmıştı. Ve Dino Yves Saint Laurent için daha önce çıkardığı birkaç parfümün de şişesini tasarlıyor. Bunlar 1964'deki Y yani Y, 1971'deki Rive Gauche, gene aynı yıl çıkan Pour Homme ve 1974'teki Olibre. Peki ama kimdir bu Yves Saint Laurent? Müsaade ederseniz tam da burada bu birkaç hafta sürecek yayında geçecek isimlerin en önemlerinden biri olan Yves Saint Laurent'ın kendisini biraz tanıyalım. Esas ismiyle Yves Henri Donat Mathieu Saint Laurent. 1936 Cezayir doğumlu Moda dünyasında ismini ilk kez 1953'te uluslararası yün birliğinin düzenlediği bir yetenek yarışmasında üçüncü olarak duyuruyor. Tabii ki üçüncülük belki çok da önemli değil ama Yves bu yarışma için annesiyle beraber gittiği Paris'te Vogue dergisinin Fransız baskısının genel yayın yönetmeni olan Michel de tanışıyor ki bu önemli. Genç yeteneklere oldukça meraklı olan Brunhoff Yves Saint Laurent'ın diğer çizimlerini de görünce çok beğeniyor ve ona Paris terzilik dünyasına yön veren ve bu alandaki şirketlere eleman sağlayan bir kuruluş olan Şam Sendikale de la Kültür girmesini ...ve onların eğitimini almasını öğütlüyor. Onun dediklerine itibar eden İv okula giriyor ancak ortamı kendisi için verimli bulmayarak birkaç ay sonra ayrılıyor. Ertesi yıl gene katılıyor Uluslararası Yün Birliği yarışmasına ve bu kez arkadaşı Fernando Sanchez ve genç bir Alman öğrenci olan Karl Lagerfeld'i geride bırakarak bu kez birinci oluyor. Bu küçük zaferinden... Çok kısa bir an geçtikten sonra da bütün çizimlerini gene koltuğunun altına sıkıştırarak Brunhoff'un yani Fransız Vogue dergisinin genel yayın yönetmeninin kapısını tekrar çalıyor. Büyük bir tesadüf örneği Brunhoff aynı günün sabahında ünlü bir modacı olan ve fikir almak için ona uğrayan Christian Dior'un Yeni sezon çizimlerine de bir göz atmıştır ve Yves Saint Laurent'ın çizimleriyle Dior'un çizimleri arasındaki benzerlik ve uyumdan çok etkilenir. Aslında ilk başta acaba kopyaladı mı diye düşünüyor Brunov ancak Dior'un o çizimleri ilk kez o sabah gözünün önünde yaptığını hatırlayınca içi rahatlıyor. Ve hemen eline bir kartını vererek genç Yves Saint Laurent'ı Christian Dior'un ofisine yolluyor. Ofise varıp kapıyı çaldığında Dior'un sekreteri kapıyı açıyor. Yves'in elinde Brunov'un kartını görüyor ve hemen o da Dior'un huzuruna çıkartıyor Yves Saint Vakti hep kısıtlı olan ünlü modacı Christian Dior da fazla vakit kaybetmeden çizimlerini göstermesini istiyor ondan. Yves dosyasını açıp çizimleri göstermeye başladığında ise daha hepsine bakmayı bitirmeden oracıkta hemen iş teklif ediyor ve daha koltuklarını bile ısıtmaya fırsat bulamadan Yves Saint Laurent Christian Dior'un yanında işe başlamış oluyor. Her ne kadar Dior yeteneği gözünden tanımakla ünlüyse de işe yeni başlamış biri olarak elbette ilk aylarda ana koleksiyon oluşturmak falan değil de daha çok sıradan görevler veriliyor Yves Saint Laurent'a. Yani bizdeki deyişle son gelen çorbasını içiyor önce. Ofisi ve stüdyoyu dekore ediyor, bazı aksesuarlar tasarlıyor ve yavaş yavaş da kutul koleksiyonlar için eski çizimleri vermeye başlıyor. Bu tip terzi modacıların hala geçerli olan bir politikası var. Moda evinin markasını taşıyan kıyafetler iki ana başlıkta toplanıyor. İlk ve pahalı olan ana başlık kutür yani dikilerek kişiye göre hazırlanan kıyafetler. Diğeri ise görece bundan daha ucuz olan prêt-à-porter yani hazır giyim koleksiyonu. Zaman geçtikçe kutür koleksiyonunun içinde yer alan Yves Saint Laurent eskisilerinin sayısı artmaya başlıyor ve sonunda 1957'de yani uluslararası yün birliği yarışmasından 4 yıl sonra Christian Dior Yves Saint Laurent'ın annesini arayarak oğlunu kendinden sonra Christian Dior moda evinin başına geçecek tasarımcı olarak seçtiğini müjdeliyor. Aslında daha sonra oğluna itiraf ettiği üzere bu onurlandırıcı müjdeyi aldığında önce şaşırıyor annesi. Çünkü kendinden sonrası için tasarımcı varis atayan Christian diyor bu konuşmayı yaptığı sırada henüz 52 yaşındadır. Ancak kader ağlarını daha da şaşırtıcı bir şekilde örüyor ve ana oğlun bu genç yaşta bu endişeye ne gerek var diye düşündükleri diyor. Daha o yıl bitmeden Ekim ayında bir sağlık merkezinde dinlenirken kalp krizi geçirerek gözlerini hayata 뿅미 Hayda vurmalı sazlarda Atilla Mayda durumları oluyor tabi ve Yves Saint Laurent kendini aniden diyor moda evinin başında buluyor. Dikkatinizi çeken efendim yıl 1957 diyorum doğum tarihini kaçırmış olabilirsiniz ben hatırlatayım tekrar doğum yılı 1936. Yani Yves Saint Laurent bu göreve geldiği anda yaşı henüz daha 21. Tabi isme bağlı yaşayan moda evlerinde baş tasarımcının ve isim sahibinin ölümü ticari olarak o moda evi için çok da parlak bir haber değildir. Ve hemen bir sonraki sezon gelecek koleksiyona ilişkin endişeleri de beraberinde getirir. Ancak Dior moda evinin şansına ve Yves Saint Laurent'ın yeteneğine 1958 ilkbahar yaz koleksiyonu çok başarılı bulunuyor ve büyük sükse yapıyor. Zaten Dior'un yeni başlatmakta olduğu bir moda çizgisini yani new look yeni görünümü biraz daha yumuşatarak devam ettiriyor Yves Saint Laurent. Fakat 1958'in ikinci koleksiyonu daha da önemli bir koleksiyon olan kış koleksiyonu aynı olumlu tepkiyi bulmuyor. Moda basını bu kendini belli etmeye başlayan Yves Saint Laurent çizgisine olumsuz yaklaşıyor ve tabii bunun etkisinde kalan müşteri kitlesi de ürünlere itibar etmeyince ticari olarak felaket bir sene geçiriyor şirket. O sırada Yves Saint Laurent'ın askerlik yaşı da gelmiştir aslında ve moda evinin baş hissedarı basın imparatoru Marcel Busak birkaç kez savunma bakanıyla görüşerek askerlik işini erteletmeye çalışır önceleri. Ancak 1958'deki kış koleksiyonu ve takip eden koleksiyonu, başarısızlığı gündeme gelince o da tam aksi yönde lobi yapmaya başlıyor ve tam bir askere gitse de kurtulsak durumu söz konusu oluyor İhsan Loran için. Neticede 1960 yılında İhsan Loran kendini Cezayir Bağımsızlık Savaşı'nın ortasında ve Fransız ordusunda buluveriyor. Burada bir kısa kahve molası verip tekrar devam edelim isterseniz. Jacques Brel'den dinliyoruz. Le bourgeois La corbière bien au chaud, les yeux dans la bière. chez la grosse Adrienne de mon talent. Avec l'ami Jojo et avec l'ami Pierre, on allait boire nos vingt ans. Jojo se prenait pour Voltaire et Pierre pour Casanova et moi. Moi qui est-elle plus fière, moi, moi je me prenais pour moi. Et quand vers minuit passaient les notaires qui sortaient de l'hôtel des Trois Fossants, on leur montrait notre cul et nos bonnes manières en leur chantant Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient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 Le cœur au repos Les yeux bien sur terre Au bar de l'hôtel des trois deux ans Avec Maître Jojo Et avec Maître Pierre Entre notaires On passe le temps Jojo parle de Voltaire Et Pierre de Casanova Et moi, moi Moi qui suis resté le plus fier Moi, moi je parle encore de moi Et c'est en sortant vers minuit, monsieur le commissaire, que tous les soirs, de chez la Montalant, de jeunes peignes nous montrent leur derrière, en nous chantant. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux et plus ça devient bête, Des ils monsieur le commissaire. Les bourgeois, plus ça devient vieux et plus ça devient... Açık Radyo 94.9 Koku programındayız. Jacques Prel'den dinledik Le Bourgeois. Yves Saint askerlik macerası 20 gün sürüyor sayın dinleyiciler. Yoğun bir intibak zorluğu yaşıyor tahmin edebileceğiniz gibi. Askerlik ortamı hem onun aşına olduğu moda dünyası ve yaratıyla taban tabana zıt hem de eşcinsel kimliği yüzünden bölüğündeki diğer askerlerin sürekli alay ve tacizlerine maruz kalıyor. Acilen askeri hastaneye sevk oluyor ve hastaneye girer girmez de bu kez Dior moda evinden kovulduğunu öğreniyor. Zaten ilk bölümde bahsetmiştim patronu onu başarısız koleksiyonundan sonra askere gitmesini geciktirmek için lobi yapmayı bırakmış bilakis sebep olsun da kurtulayım diye teşvik eder hale gelmişti. Hem cimsel kimliğinden dolayı aşağılanmak hem de 21 yaşında baş tasarımcı olarak egosunu uzaya fırlatan işinden kovularak tepeüstü dünyaya düşmek elbette Yves Saint Laurent'ı oldukça büyük bir bunalıma sokuyor ve kendini bu kez Val akıl hastanesinde buluyor. Burada elektroşok da dahil olmak üzere pek çok tedavi deneniyor bu genç yaratıcı beyin üzerinde. Denenen şeyler arasında yer alan yüksek dozdaki sakinleştiriciler ve diğer psikoaktif ilaçlar hayatının daha sonraki dönemlerinde damgasını vuracak olan ruhsal dengesizliklerinin ve madde bağımlılığının da başlangıcı oluyor maalesef. Kasım 1960'ta hastaneden taburcu ediliyor ve hemen kontratını haksız yere feshettiği gerekçesiyle Dior Moda Evi'ni dava ediyor, davayı kazanıyor ve bir ölçüde tatmin oluyor. Ardından da erkek arkadaşı olan sanayici Pierre Berger ile beraber Atlantalı bir milyoner olan Jay Mac Robinson'ı da yanlarına alarak Yves Saint Laurent Moda Evi'ni kuruyorlar. Erkek arkadaşı Pierre Belge ile olan ilişkisi 1976'da sona ermesine rağmen gene de dost ve ortak olarak kalmaya devam ediyorlar. Bu süreç içinde yani 1960 ve 1970'lerde pek çok moda akımı aslında Yves Saint Laurent'ın imzasını taşıyor. Safari tarzı ceketler, Bitnik tarzı da denilen nispeten dağınık ve rahat kıyafetler, transparan bluzlar, hanımlar için pantolonlu takımlar, vatkalı omuz detayları, diz üstüne çıkan çizmeler, yüksek sınıf köylü modası olarak da tanımlanan ve kökenini Yves Saint Laurent Doğum yeri olan Afrika'dan alan e, sert ve canlı etnik renk kullanımları da ve elbette en akılda kalan da 1966'da tasarladığı kadınlar için smokinler oluyor. Tam koleksiyon halinde prêt-à-porter bir ürün grubu hazırlayıp markaların görece daha da düşük gelir gruplarınca benimsemesi de gene onun başlattığı bir moda dünyası yeniliği. Özel dikim kıyafetlere göre daha uygun fiyatlı olan ve seri halde üretilen prêt-à-porter yani hazır giyim koleksiyonu üreten ve bunlara kendi markalarını koyan ünlü terziler daha önce de var. Ancak İfsel Noran bunu başlı başına bir koleksiyon ve ayrı bir iş haline gelmesine sebep oluyor. Sahne, bale ve sinema içinde kostümler tasarlıyor ve bunlara bir örnek olarak da başrolünü Catherine Deneuve'in oynadığı Bel Dojure filminin kostümlerini sayabiliriz. Paris şehrini bölen, Sen Nehri'nin sol yakasındaki bohem entelektüel ve sanatçı nüfusa bir gönderme yapan ve Rivgoş yani Nehrin Solu ismini taşıyan hazır giyim koleksiyonu ve gene Rivgoş ismini taşıyarak bu koleksiyonları satan butikleriyle kendince moda dünyasının ana akımlarına karşı durarak bir anlamda modayı demokratikleştirmeye çabalıyor. İlk Rivgoş butiği 1966 yılında Rue de Tourneau'da açılıyor ve açılış anında ilk müşterisi de Catherine Deneuve oluyor. Günlük hayatında oldukça utangaç bir yapı sergilediği söylenen Yves Saint Laurent bu açılış sırasında üzerine hamle eden ayranlarından kaçarak bir dolabın içine saklanıyor. Bu da bugüne kadar aktarılan rivayetler arasında. Nedense basınla arası hiçbir zaman mükemmel olmuyor İfsan Loran'ın. Sokakta giysileri satılmasına rağmen genelde defileri tepki topluyor. Hatta bazen büyük komedi gibi başlıklar altında sunuluyor dergilerde. Ancak defilelerinde ilk kez zenci veya Asyalı manken kullanımı gene onun moda dünyasına getirdiği yenilikler arasında. Bu gibi cesur hamleler onu hem alternatif bir kişilik hem de Paris'in Jet Set denilen yüksek sosyetesinin önemli bir ismali Getiriyor. Dönemin ikonlaşmış eğlence yerlerinde New York'taki Stüdyo 54'te veya rejinde sık sık boy gösteriyor ve alemlere her aktığında da hem alkol hem de uyuşturucuyu uç noktalarda kullanıyor. Koleksiyon hazırlamadığı zamanlarda ya Fas'taki ikinci evinde ya da Normandiya'da Proust'un o Kayıp Zamanın İzinde adlı kitabında bahsi geçen evine komşu olarak aldığı kendi küçük mahalle yaşıyor. Zaten Proust'un kitapları da tıpkı Rus bale dünyası veya Picasso ve Mondrian'ın eserleri gibi onun sürekli ilham kaynakları arasında yer alıyor. Hatta biraz daha da ileri gidip Proust, Yves Saint idolüdür de diyebiliriz. Hazır giyim koleksiyonları her ne kadar basının tepkisini çekse de halk arasında oldukça popüler oluyor. Ama her yıl iki özel dikim yani ot kütür, iki de prêt-à-porter yani hazır giyim koleksiyonu hazırlamak elbette Yves Saint oldukça yıpratıyor. O da yıprandıkça kendini alkol ve uyuşturucuya vuruyor. Bazen öyle bir hale geliyor ki o çok önemli defililer sonunda ancak mankenlerin koluna girmesi ve destek vermesiyle yürüyebiliyor. Ruhsal durumundaki gelgitler elbette işini de etkiliyor ki zaten onun markasını taşıyan opium parfümünü anlatmaya başladığımızda bunu daha detaylı olarak göreceğiz. Yavaş yavaş mecburen işleri asistanlarına devletmek zorunda kalıyor. Bütün bunlara rağmen 1983 yılında Metropolitan Museum of Art'ta sergi açan ilk yaşayan moda tasarımcısı oluyor. 2001 yılında ise Fransa'nın en büyük nişanı olan Legion d'honneur nişanıyla ödüllendiriliyor. 2008 yılının Haziran ayında ise beyin kanseri sebebiyle hayatını kaybediyor. Cesedi yakılarak külleri e, Fasta kaçmak ve ilham almak için sık sık gezdiği Majorelle bahçelerine serpiliyor. O ölüyor ve külleri de güllerin, yaseminlerin arasında uçuşuyor ama şirket ne oluyor? Şirket önce 1993 yılında yani daha Yves Saint Laurent hayattayken Fransız kimya devi Sanofi'ye satılıyor. Satış rakamı 600 milyon dolar. 6 yıl sonra da bu kez Sanofi hisselerini İtalyan Gucci grubuna satıyor. 2008 yılında da Gucci grubu Yves Saint Laurent şirketinin bir kısmını sadece bakım ve parfüm üreten bölümü olan Yves Saint Laurent Botte'yi 1 milyar 150 milyon dolar karşılığında L'Oreal grubuna satıyor. Neyse zenginin parası züğürdün çenesini daha fazla yormasın ve biz konumuza dönelim. Dönelim dönelim de nereye dönelim? Opium isimli Yves Saint Laurent parfümünü anlatacağız dedik programa girerken. Ancak opiumu anlatabilmek için önce marka sahibini anlatmak gerekiyordu. İyi de parfümü ismini veren bitkiyi, afyonu yani opiumu ne yapacağız? Evet efendim elbette onu da anlatacağız. Efendim afyon yani opium botanik aleminde paparaktadır. Paver somniverum ismiyle bilinen kapsül formunda bir bitki Aslında bitki familyası olarak lahanalarında uzak akrabası sayılıyor papa ver kelimesi kapsül anlamında bir Yunanca kelime Somniferum ise Latince ve uyku getiren demek yani aslında bitkiyle ismi langadanak birbirine uymuş durumda farkındaysanız küçük tarlalarda yetiştirilebiliyor ve tarih boyunca en çok yetiştirildiği yerler Türkiye Yunanistan Bulgaristan Yugoslavya Hindistan İran ve Çin ancak en en çok ürün altın üçgen denen Laos, Burma ve Tayland veya altın hilal denilen Afganistan, Pakistan ve İran'dan geliyor. Mısır veya tütünle dönüşümlü olarak ekilerek tarla dinlendiriliyor ve Ekim dönemi de Eylül'den Nisan'a kadar geçen uzunca bir süre. Ekim'i bu uzun sürede parti parti yapılıyor ki bir don, bir kuraklık vesaire vuku bulduğunda bu kıymetli ürünün hepsi birden yok olmasın. Bitkilerin boyu yerden 60 cm ile 1,5 metre arasında değişebiliyor. Normalde Mayıs sonunda veya haziran başı gibi çiçek açıyorlar ve çiçeklerin görüntüsü gerçekten muhteşem. Beyazdan mora dönen ve kırmızı veya turuncu nüanslar taşıyan renkleri var. Bir bitki 5-6 hatta 8'e kadar da kapsül barındırabiliyor üstünde. Kapsüller henüz hamken yani yeşil veya hafif sarılaşmaya başlamışken dış yüzeylerine keskin bir aletle çok derin olmayan çizgiler çekiliyor. Hindistan'da bu alete nuştar diyorlar. Gerçi nuştar biraz tırnak gibi yani belli aralıklarla yan yana birden fazla kesici uç taşıyor ve ben de tam etimolojisine bakmadım ama muhtemelen bizde kullanılan neşter sözcüğü de bu uçlardan kaynaklanıyordur diye düşünüyorum. İç yapısı kat kat afyon veya opiumun. Bu katmanların içinde de minicik böyle böbrek şeklinde binlerce parçacık yer alıyor ve bu parçacıklara da kuskus deniyor. Kuskus hem Hint hem Arap mutfağında aynı zamanda çok çeşitli ve farklı yiyeceklere lezzet veren bir baharat olarak da kullanılıyor ve aslında Kapsülün içinde yer alan afyon tohumunun kurutulmuşundan ibaret. Duş yüzeye o ince yarığı açarken bu ince katmanlara temas etmekten kaçınmak gerekiyor. Eğer doğru ve ustaca yarılırsa bir süre sonra bu kesiklerden kavuçuk gibi bir sıvı akmaya başlıyor. Bitki için botanik klasman ismi dışında batıda halk arasında kullanılan opium kelimesi de zaten Yunanca opos kelimesinden türemiş ve meyvenin suyu demek. İncinin sütü de mesela bir nevi opostur eski Yunancadan gidersek... Genelde öğleden sonra kesikler açılıyor ve ertesi sabah tekrar gelerek bitkinin o dış yüzeye akmış olan sütü hafifçe kazınarak toplanmaya başlıyor. Her kapsüle 3 veya 4 çizik çekiliyor ve bu işlem 2-3 günlük bir süreç zarfında da yaklaşık 4 kez tekrarlanıyor. Sonunda 1 hektar arazide yer alan afyon kapsülünden 6 ile 10 kilo arasında ham afyon sağlayabiliyor. Bu aka sıvının yani ham afyonun içeriğinde alkaloidler var ve aşağı yukarı %15 ile %20 arasında değişen bir kısmını morfin oluşturuyor. Morfin dışında kodein de gene bu opium sıvısının içinde yer alan kıymetli maddelerden. Gıda, keyif veya dinsel ritüeller için afyon yani opium kullanılması ta Neolitik zamanlara kadar dayanıyor. Sümerler, Asurlular, Mısırlılar, Yunan, Roma ve Acem kültürleriyle Arap imparatorlukları ağrı kesici olarak bu maddeden bol bol istifade etmiş kültürler arasında sayılabilir. Daha önceki programlarda bahsettiğim Ettiğim Eber papyrüsü veya Dioscorides'in, Galen'in ve i̇bn Sina'nın yazıları gibi eczacılık tarihinin önemli eserlerinde o dönem uzun süren görece ilkel ameliyatlar için hastayı uyuşturan bir madde olarak kullanımından bahsediliyor. Aslında içindeki morfinin açığa çıkarılması öğrenilene kadar afyon yani opium ham haliyle kullanılıyor. Elbette bu kullanımın şırıngayla verilen doz gibi kesin ve güçlü bir kontrolü de söz konusu değil ve bu yüzden de o zamanlarda bu uğurda çok ...çok can kaybedildiğini düşünüyorum. Çünkü çok alındığında şakkadanak öldürebiliyor... ...az verildiğinde ise mucize bir ilaç olabiliyor. Tadı oldukça acı, benzer bir alkoloid olan... ...ve tütün yaprağında bulunan nikotinle... ...aynı kimyasal aileden ve neredeyse aynı acılıkta. Tadının acılığından dolayı muhtelif hayvanat... ...bu cazip görünümlü bitki ve kapsüllerine pek yanaşmıyor. Zira dediğim gibi miktarı arttıkça... ...öldürücülüğü de artabiliyor. Afyon bitkisinin ham kullanımdan çıkıp içindeki morfinin bağımsız bir alkaloid olarak ayrıştırılması 1804 yılını buluyor ve ilk olarak Almanya'nın Paderborn kentinde Friedrich Sertürner tarafından gerçekleştiriliyor bu ayrıştırma işlemi. Morfin çok etkili bir ağrı kesici. Morfin kelimesi ise gene Yunanca kökenli ve mitolojik rüya tanrısı Morpheus'tan geliyor. Morpheus'un babası Hipnos yani uyku tanrısı. Amcası ise Thanatos yani ölüm tanrısı. Morfinin ilaç veya keyif verici uyuşturucu olarak kullanımıyla doz aşımı halinde karşılaşılan ölüm hali düşünüldüğünde isminin kaynaklandığı Yunan mitolojisi tanrılarının yani uyku, rüya ve ölümün akrabalığı gittikçe daha fazla anlam ifade etmeye başlıyor. Kendisi de yoğun uyuşturucu kullanımıyla bilinen Yves Saint Laurent'ın 1977 yılında yeni çıkaracağı parfüm için neden opium ismini bulduğu tabii bu bilgi yarışında çok da şaşırtıcı gelmiyor. Ancak daha parfüme gelemedik bile ve süremiz bitti. Hafta hem afyon yani opium bitkisini ve türevlerini anlatmaya devam edeceğiz hem de bir dönem dünyanın gelmiş geçmiş en büyük yasadışı organize uyuşturucu çetesi konumunda olan Britanya İmparatorluğu'na ve Çinle Britanya arasındaki afyon savaşlarına bir göz atacağız ve inşallah sonunda da opium isimli parfümün hazırlanışı ile beraber kendisini ve kokusunu tanımaya başlayacağız efendim biraz kokunun dışından başladık bu kez konumuz olan parfümün hikayesine umarım sabrınızı zorlamamışsındır... Bu haftaki destekçimiz Sayın Gülayşe Çolak Hanım'a teşekkür ederek haftaya buradan devam etmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum. Soru, öneri ve eleştirileriniz için e-posta adresimizi hatırlatıyorum. kokuprogrami.yahoo.com Bugünkü konumuza ilişkin görselleri her zaman olduğu gibi günün ilerleyen saatlerinden itibaren facebook.com Ozan koku adresinde görebilirsiniz. Ben Vedat Ozan, radyonuz kokusuz kalmasın sevgilerimle.